21 Eylül 2018 Bursa Arifane İlim Derneği Eûzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Vel asr innel insane lefî khusr illel lezîne ve âmelü sâlihâti ve tevâsavbil hakkı ve tevâsavbil sabr Sadakallâhul Azim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Evet bu haftaki sohbetimiz Sudan'dan seyahatimizde izlenimlerimiz, gördüklerimiz, tanıştıklarımız, yaşadıklarımızla alakalı olacak inşallah. Tespitlerimizle alakalı olacak. Bundan dört ay önce bir Sudan ziyaretimiz olmuştu malumunuz. Şimdi tekrar Cenab-ı Allah'a nasip etti. Tekrar Sudan'a ziyarette bulunduk. Bir haftalık. Bundan önceki gittiğimiz ziyarette Yaklaşık 35 gün kalmıştık Sudan'da. Şimdi bir haftalık bir ziyarette bulunduk. iki kardeşimizle beraber. Allah nasip ederse inşallah bu ziyaretlerimizi periyodik aralıklarla devam ettirmek niyetindeyiz. Sudanlı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize buradan giderken, buradaki Türkiye'deki kardeşlerimizin emanetlerini alıp yanımızda götürdük. Oradaki Sudan'daki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıttık. Emanetleri yerine teslim etmiş olduk. Elhamdülillah. Şimdi Sudan, kısaca bir hatırlatma yapmak babında diyorum. Sudan kelime anlamıyla siyahlar ülkesi anlamına geliyor. Sudan 1517 yılında Yavuz Sultan Selim'in Mısır'ı fethinden sonra Osmanlı'nın idaresine geçmiş 19, daha sonra tabi Osmanlı'dan çıkmış 1956 yılına kadar da İngilizlerin sömürüsü olarak kalmış sömürgesi durumunda kalmış 1956 yılında bağımsızlığını ilan etmiş Sudan neden Sudan? Sudan'a karşı özel bir muhabbetimiz olduğundan Hacca gittiğimizde 2004 yılında karşılaştığımız ve bizim Ticani yoluna girmemize vesile olan Beşir dedemin şehimiz Beşir dedemin işareti ile Sudan'a böyle bir seyahat Cenab-ı Allah nasip etti gittik. Şimdi bu seyahatimizde Sudan'a gittiğimizde gitmezden önce tabii ki oradaki daha önceki gittiğimiz ziyarette irtibata geçtiğimiz kardeşlerimizle. Tekrar irtibata geçerek böyle bir programımız olduğunu söyledik. Allah razı olsun bize çok güzel bir program hazırlığı yapmışlar. Gittiğimizde bu bir haftalık zamanımızı dolu dolu geçirdik. Deyim yerindeyse sabah erken saatlerden itibaren gece geç saatlere kadar, gece birlere ikilere kadar programlarımız sürdü. Ee, çok değişik insanlarla temasa geçtik, tanıştık, istişarelerde bulunduk. Bunları inşallah bir özetlemek istiyoruz bu sohbetimizde. Daha önceki Sudan seyahatimizde kendisiyle tanışmış olduğumuz Sudan Kadın Kolları İslami Hareket Örgütlenmesinin başkanı olan Manal Hanım, Manal Faruk Abbas Şahin ile tekrar temasa geçtik. Manal Hanım bize oradaki programları yapacağımız programlarla alakalı bir e, hazırlık yaptı bizi tanıştıracağı e, insanları tespit etti ve Sudan'a adım attığımızda havaalanında indiğimizde bizi e, Doktor Salim Yemenli Doktor Salim karşıladı Sudan'a havaalanına indiğimizde karşıladı Türkiye'ye dönerken havaalanına gelip bizi havaalanından yolcu etti orada bulunduğumuz süre içerisinde bütün programlarımızda bize rehberlik etti, refakat etti. Allah razı olsun kendisinden. Doktor Salim Aslan Yemenli Tıp Fakültesini Sudan'da okumuş. E, pratisyen hekim olarak farklı hastanelerde görev yapmış. Daha sonra dışarıdan Sudan'a gelen böyle e, oradaki halka, Müslüman halka yardım gayesiyle gelen insanlara gerekli yerleri görüştürmek, danıştırmak, orada rehberlik etmek, gezdirmek görevini kendine görev atletmiş. Yani ümmeti Muhammed'e hizmet etmeyi kendine görev atletmiş bir kardeşimiz Doktor Salim. İlk bununla tanışmamız, Doktor Salim'le geçen gittiğimizde, geçenki Sudan ziyaretimizde tanışmıştık. Çok manidar bir kelime bana sarf etmişti. İlk tanıştığımızda orada e, Türklerden bulunan Oradaki Afrika Üniversitesi'nde hem okumak için gitmiş, öğrenci konumunda olan hem yine öğrencilerin kalması için ev açmış, orada barınmasını sağlayan Ejder Polat hocamız aynı zamanda kısa süreli benim Arapça e, dil eğitimi aldığımız kardeşimiz tanıştırdı bizi Doktor Salim'le. Doktor Salim'le tanıştığımızda neden Sudan'a gittiğimizi ifade ettiğimizde bize şöyle bir kelime kullanmıştı. Ben Yemenliyim. Yemenliler Osmanlı'nın emrine amadaydı. Biz Osmanlı'yı çok severiz. Biz Osmanlı'nın emrinde hizmetinde bulunduk. Sen de Osmanlı'nın torunusun. Ben de Yemenlilerin o Yemenlilerin torunuyum. Ben de senin emrine amadiyim. Burada Sudan'da emrine hizmetindeyim. Ne istiyorsan sana rehberlik etmeye hazırım demişti. Bu sözleri beni çok duygulandırmıştı. Allah razı olsun. Doktor Salim kardeşimizden. Ve gerçekten bu Sudan ziyaretimizde Her daim yanımızda rehberlik etti Bizi tanıştırılacak insanlarla tanıştırdı Yine daha önceki Gidişimizde tanıştığımız genç Şeyhlerden Şeyh Ahmet Tayyip kardeşimizle Tanıştık Sudan'daki yaptığımız Ziyaretlerde münasebetlerde Özellikle tarikat boyutunda Yani şeyhlere yaptığımız ziyaretlerde Ticani şeyhlerine yaptığımız ziyaretlerde Şeyh Ahmet Tayyip bize refakat etti. Bütün ziyaretlerimizde kendisi de bulundu. Bizi onlarla tanıştırdı. Ee, Allah razı olsun. Onun da büyük hizmetleri geçti bize. Bu manada. Oraya gittiğimizde ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yardım yapabilmek adına daha önceki gidişimizde de tanışmış olduğumuz Aşul Hanım mahallesinde fakir ihtiyaç sahibi insanlara bir miktar yardımı Orada yapım, yapmak istediğimizi söyledik. Aşul Hanım öğretmen, daha önceki sohbetlerimizden hatırlayın. Sudan'a daha önceki ziyaretimizde kendisiyle tanışmıştık. Bir medresede, e, yani ilkokul ve ortaokul, kız öğrencilerinin okuduğu medresede öğretmenlik yapıyor. Bey Mansur Bey, 6 tane çocukları var. Bu Aşul Hanım hem orada öğretmenlik yapıyor hem de işte e, insanlara yardım olmaya gayret ediyor. Oradaki yardımları, dağıtacağımız yardımları ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmada yine yardımcı oldu. O mahallede ihtiyaç sahibi insanlara bir miktar e, buradan kardeşlerimizin emanet etmiş olduğu yardımları dağıttık. Allah kabul eylesin inşallah. Sonra Doktor Salim'in rehberliğinde bizi Sudan Alimler Heyeti Başkanı Muhammed Osman Salih ile tanıştırdı. Sudan Ulema Heyeti Başkanı diye geçiyor. Daha önce bu Muhammed Osman Salih Ondurman Üniversitesi eski rektörlüğünü yapmış. Şu an dedi o ulema yani alimler heyeti ile alakalı bize bilgi verdi. Burada dedi Sudan'da 120 tane alimler heyeti ee, üyesi bulunmakta 120 kişiyiz biz burada dedi. Bu heyetin e, gayesi nedir amacı nedir hizmeti nedir faaliyetleri nedir diye sorduğumuzda dedi ki bu heyet değişik tarikatlarda da bulunan şeyhlerden, alim zatlardan ulema zatlardan üniversitede olanlardan e, yani konusunda yetkin alim olan zatlardan oluşmuş bir heyettir dedi bu 120 kişilik heyet. Herhangi bir dini meselede fıkhi olarak bir fetva verilme hususu açığa çıkarsa bu 120 kişilik heyet toplanırız. Kendi aramızda bu konuyu istişare ederiz ve fetva veririz. Konunun fetvasını veririz dedi. Ve bu fetvamız da e, hükümet tarafından da tanınır dedi. Yani gayri resmi bu heyet. Hani hükümetin kurmuş olduğu resmi bir heyet değil. Bizdeki Diyanet İşleri Başkanlığı gibi bir oluşum değil bu gayri resmi bir heyet bunların işte fetva verilecek bir mevzu olduğunda bu alimler kendi aralarında istişare edip konuyu konuşup fetva da bu şekilde verebiliyorlarmış ve verdikleri fetvayı da oradaki halkın tanıdığını ona göre de hareket ettiğini beyan etti daha sonra yine alimler heyetinin üyesi olan Şemseddin Mergani Bey ile birlikte bir organizasyon kurduk e, Ondurman mahallesinde fakir insanların ihtiyaç sahibi insanların çok yoğun olarak yaşadığı bir bölgede bir miktar yardımımızı da orada dağıttık o yardımımızın e, dağıtılması hususunda hem bize e, yardımcı oldu hem de o yardımları dağıtmada bizle birlikte hareket etti bizim yanımızda bulunduğu Şemsettin Mervani alimler heyeti üyesi olduğunu söyledi. Aynı zamanda da hükümette de bürokrat olarak da görev yaptığını da öğrenmiş olduk orada. <gülüyor> Ve yine yardımlarımızı dağıtmak üzere doktor Salim'in de e, bize bildirmesiyle, bizim de uygun görmemizle e, Güney Sudanlılar Dayanışma Derneği diye bir dernek kurmuşlar o derneğin bulunduğu mahallede Güney Sudanlılar derneğinin bulunduğu mahallede Güney Sudan'dan oraya hicret etmiş Müslüman kardeşlerimizin o zulüm, Müslümanlara olan zulüm ve işkenceden kendisini kurtarmış hicret etmiş, ihtiyaç sahibi Müslüman kardeşlerimizin olduğu mahallede Güney Sudanlılara orada yaşayan o mahallede onlar yaşıyormuş. Güney Sudanlılara bu yardımların bir kısmını da orada dağıttık. Orada eee Güney Sudanlar Derneği Başkanı Adem Abdullah El Bedevi bize kendisini tanıttı. Derneğin faaliyetlerini anlattı. Dernek hakkında bilgi verdi. Ve o e, Güney Sudan'daki Nuba bölgesi denilen yere özellikle yoğunlaştıklarını yani Kuzey Sudan ile Güney Sudan arasında kalan sınıra yakın bölge olan Nuba bölgesindeki Müslümanlara daha çok yardım ulaştırabildiklerini iç kesimlere o yardımın ulaşmadığını bu Nuba bölgesindeki Müslümanlara işte gerek e, nakdi, gerek e, aynı gıda vesaire veya farklı ihtiyaçları konusunda imkanları ölçüsünde bir yardım ulaştırabildiklerini bu, bu yardım ulaştırmakta zorlandıklarını söylediler Güney Sudan'da malumunuz biliyorsunuz Kuzey Güney Sudan bundan yıllar önce Birbirinden ayrılmıştı Güney Sudan'da daha çok Hristiyanlar hakim Bizim gitmiş olduğumuz Sudan Yani Kuzey Sudan dediğimiz bölge Müslümanların hakimiyeti altında Güney Sudan Hristiyanların hakimiyeti altında Lakin orada kalan Müslümanlar azınlık durumunda Müslümanlar da mevcut Oradaki Hristiyan kitle Güney Sudan'daki Hristiyan kitle Müslüman kesime zulmettiğini öğrendik Orada zulümler yapmaktaymışlar. Herhangi bir şekilde hiçbir iş vermeyip hiçbir işte çalıştırmıyormuşlar Müslümanları. Hiçbir işte çalışamayınca Müslüman tabii ki gelir elde edemiyor. Kazancı oluşmuyor. İhaşesini temin edemiyor. Böyle aç, sefil bir vaziyette. Sırf bunu yapmalarının gayesi bu baskılarla birlikte Müslümanlara iş vermeyerek, açsuzsuz bırakarak Hristiyan olun. Eğer Hristiyan olursanız size para yardımı da yapacağız. Yiyecek de vereceğiz. Yiyecek de vereceğiz diyerek bu şekilde bir baskı uyguluyormuşlar. Müslümanlara. Müslümanlar buna direniyormuşlar. Peki dedim bu baskılar neticesinde dinini değiştiren oldu mu? Böyle bir durum var mı? Çok çok az bir sayıda maalesef dedi bu baskıya dayanamayıp da dinini değiştiren Hristiyanlığa geçen Müslüman kardeşlerimiz de oldu ama çok az sayıda oldu dedi oradakiler direniyorlar dedi bu baskılara biz de dedi oradaki insanlara yardım ulaştırma gayesindeyiz bu maksatla da buraya bir dernek açtık dedi tabi oradaki o Müslüman kardeşlerimizin durumunu öğrenince üzüldük Güney Sudan'daki o Müslümanların maruz kaldıkları o baskı şiddet durumundan Elbette ki üzüldük. Oradan işte bu baskı ve şiddetten kaçabilen, kurtulabilen, hicret edebilen Müslümanlar gelmiş e, Sudan Kuzey Sudan'ın belli bölgelerine yerleşmişler. Bir miktarda da bir kısmı da gelmiş Hartum'a bizim gittiğimiz şehre o yardım dağıttığımız mahalleye yerleşmiş. Orada da işte bir oluşum kurmuşlar Bir dernek açmışlar Güney Sudanlara yardım derneği diye Yani inşallah oradaki yardımımızda Çok isabetli bir yardım oldu O ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşmış oldu Bu yardımın dağıtılması hususunda Hem bizim yanımızda bulunmak Hem bizle tanışmak için Sudan Kültür Bakanı Tayyip Hasan Bedevi geldi Kendisiyle tanıştık Oturduk konuştuk Güzel bir konuşma yaptı. Osmanlı Sudan arasındaki ilişkiyi, münasebeti, bizim geçmişe dayanan bu kardeşliğimizi, dostluğumuzu anlattı. Kültür Bakanı olması hasebiyle bu bilgilere de sahip tabii geçmişe dair. Ee, biz oraya gittiğimizde hükümet yeni değişti kabine. Yani bu kültür bakanı eski kültür bakanı diyoruz. Çünkü 3 gün önce hükümet değişmişti. 3 gün öncesine kadar kültür bakanıydı. Hükümet değişti kabine. Farklı bir kabine kurulmuş oldu. Bu Tayyip Hasan Bedevi ile de kültür bakanı ile de orada tanışma fırsatımız oldu. Konuşup istişarede bulunma fırsatımız oldu. Ve birlikte oradaki Güney Sudanlı ihtiyaç sahibi kardeşlerimize gıda dağıtımında bulunduk. Allah kabul etsin hayırlarınızı inşallah. Daha sonra bizi bir akşam yani gündüz bu dağıtım, gıda dağıtım faaliyetleriyle iştigal ediyoruz. Akşamları da şeyhlerle ticani şeyhleriyle görüşmeler yapmamız için bize ticani şeyhlerinden ee, bu şekilde görüşme yapacağımız yerleri belirliyor Doktor Salim Yemenli Doktor Salim Ve e, bir akşam Ticani Şeyhlerinden Şeyh Musa Abdullah Hüseyin'in daveti üzerine Akşam üzeri onun zaviyesine gittik Zaviyesinde bizi e, Karşıladı Çok sıcak bir karşılama yaptı Akşam namazımızı orada eda ettik Zaviyesinde sonra öğrencilerine ders verdiği yaptırdığı e, medreseye cami cami içerisinde ders veriyor talebelerine müritlerine oraya geçtik oraya geçtiğimizde akşam olmuştu tabi hava kararmıştı arabadan indiğimizde e, şaşırdık hayret ettik bütün o e, talebeleri toplanmış caminin bahçesinde kelimeyi tevhidlerle bizi karşıladılar güzel ahenkli bir ritimde okuyarak böyle Kelimeyi i tevhidle bizi karşıladılar cami içerisine girdik oturduk hem şeyh Musa, Abdullah, Hüseyin talebelerine bizi anlattı tanıttı daha sonra biz kendimizi anlattık tanıttık orada bize Kur'an-ı Kerim tilaveti yaptılar ilahiler okudular hoş karşıladılar bizi ikramlarda bulundular oraya gidiş amacımızı anlattık bizde yani Tüm gayemizin elbette ki oradaki ihtiyaç sahibi Müslüman kardeşlerimize buradan bize emanet veren kardeşlerimizin emanetini götürüp teslim etmek olmakla birlikte esas gayemizin Ümmet-i Muhammed'in birliği adına ne yapabiliriz? Bu kaynaşmayı nasıl sağlayabiliriz? Sudan ve Türkiye arasındaki bu Müslümanların birbiriyle kaynaşmasını, birliğini, beraberliğini sağlamak adına ee, neler yapabiliriz gibi bu konuları konuştuk, istişare ettik, bu durumu anlattık. Daha sonra evine geçtik, bizi bırakmadı. Aslında programımızda daha sonrasında başka bir şeyhi ziyaretimiz vardı. Fakat asla bırakmam dedi, size dedi, ikramda bulunmadan, yemek yedirmeden göndermem dedi. Öbür şeyhi aradık, onunla olan randevumuzu bir ertesi güne almak zorunda kaldık. Evine gittik, Allah razı olsun ikramlarda bulundu. Yani orada yaşayan Şeyhin mahallesinde yaşayan bir kardeşimiz Türk kardeşimizi çağırmış Sabahtan gündüzden Bu şey Demiş ki akşama benim Türkler geliyor Misafirim olacak O Türkler neyi sever Yemek olarak ben onlara ikramda bulunacağım Ne yapmam daha uygun olur bir, Sevdikleri bir şey yapayım ki e, Memnun edeyim onları e, Demiş bu kadar ince fikirli bir insan Yani Allah razı olsun o Türk kardeşimiz de Allah razı olsun demiş ki Biz fark etmez Size misafirliğe geliyor Türkler ayırt etmez Ne ikram ederseniz yerler demişler <gülüyor> Nihayetinde güzel bir sofra hazırlamış Yemeğiyle meyvesiyle birlikte bize ikramda bulundu Ve orada oturduk Gece geç saate kadar sohbet ettik İstişarelerde bulunduk Daha sonra Sudan'daki alimlerden bir zatın Muhtelif kitaplarını bize hediye etti Yaklaşık 20 kadar kitap hediye etti Farklı farklı konularda Bunların içerisinde tabi Ticani tarikatıyla ile alakalı e, kitap da mevcut Farklı kitaplar hediye etti Bu hediyelerinden dolayı da mutlu olduk, memnun olduk Kendisine teşekkür ettik Memnun bir vaziyette, mutlu bir vaziyette Vedalaşarak bu şeyhin yanından gecenin geç saatlerinde ayrıldık daha sonra dediğimiz gibi gündüz gıda dağıtım işleri ve görüşebileceğimiz bazı yerlerle görüşme işlerini yapmakta, akşamları ise yine şeyh ziyareti yapmaktaydık. Ertesi günü yine Ticani Şeyhlerinden Şeyh Omar Mesut Muhammed bunu ziyarete gittik. Omar Mesut Muhammed aynı zamanda Afrika Üniversitesi'nde iktisat profesörü olarak da ders vermekteymiş. Yani hem bir yönüyle şey Ticani şeyhi bir yönüyle de Aynı zamanda orada üniversitede e, Profesör olarak iktisat dalında Ders de vermekte olduğunu Öğrenmiş olduk Bu Ömer Mesut Muhammed de bize çok ikramlarda bulundu aynı şekilde Yani orada şöyle bir şey var yemek yedirmeden Asla bırakmıyorlar <gülüyor> Karnım tok da deseniz e, Kabul etmiyorlar İlle ikram edeceğiz oturup soframızda yemeğimizi Yiyeceksiniz diyorlar Bu şekilde ikramda bulundular kendisiyle istişarelerde bulunduk. Yine Ticani olmamız hasebiyle, biz de Ticani olmamız hasebiyle hem Ticani tarikatıyla alakalı görüşmeler yapmış olduk. Hem de umumi olarak ümmeti Muhammed'in birliği adına, beraberliği adına ne yapabiliriz, neler yapabiliriz? Bu konuları görüştük, konuştuk. Daha sonra başka bir gün şey, mezuk Dergahına gittik, zaviyesine. Şeyh Mevzup'un kabrini ziyaret ettik. Onun halifesi olan Şeyh'le orada oturduk, hasbihal ettik. Onlar da ikramlarda bulundular. Sohbet ettik, muhabbet ettik. Ee, kütüphanelerini bize gezdirdiler. Facebook'ta e, ve Whatsapp grubumuzda bu fotoğrafları paylaştık, gördünüz. Güzel bir kütüphaneleri var, zengin kütüphaneler var ve eserlerin çoğu eski. İçerisinde el yazma eseri oldukça hayli fazla güzel bir kütüphaneleri var. Özellikle e, kısım kısım ayırmışlar. Mesela fıkıh alanında dört e, mezhebin e, kitaplarını, geniş çaplı kitapları mevcut. Her bir mezhebin çok sayıda kitapları da mevcut. Bu şekilde her alanda, tasavvuf alanda, diğer alanlarda böyle güzel bir kütüphane yapmışlar. Orada oturduk. Onlarla istişarelerde bulunduk. İkramlarını kabul ettik. Daha sonra Evet. Daha sonra, evet bu ziyaretlerimizi yaptığımız sırada bir akşam vaktiydi. Akşam ezanı okunmuştu. Namazımızı eda etmek üzere bir e, camiye girdik bir mahallede. Girdiğimiz caminin daha sonra namazı kıldıktan sonra öğrendik ki ismi Ahmet Ticani Camiiymiş. Yani bizim için bir tevafuk oldu, çok güzel oldu. Ahmet Ticani Camii burası dediler. Kendileriyle hatta o caminin e, cemaatinin de çoğunluğu Ticani Tarikatı, o bölgede oturan Ticani Tarikatı cemaatiydi. Kendileriyle konuştuk, biz de kendimizi tanıttık Bursa'dan geldiğimizi, bizim de Ticani olduğumuzu çok memnun oldular. Dediler ki bu caminin arka tarafında bir zaviyemiz var. Bir orada e, zaviyemizde Ahmet Ticani Hazretlerinin torunu bulunmakta. Kendisiyle görüşmek ister misin dediler Ne demek tabii ki görüşmek isteriz dedik Ve nihayetinde bizi torununun yanına götürdüler Arka tarafta bir odada e, zaviyenin bitişiğinde kalan e, Mütevazi bir odada kalan genç bir kardeşimiz şey. Evet orada Ticani Şeyhi Şeyh Kahar ile görüştük Kendisiyle sohbet ettik o da çok mütevazi bir şekilde bizi karşıladı. Memnuniyetini dile getirdi. İkramda bulundu. Kendisinin oraya okumak üzere geldiğini, hukuk fakültesi okuduğunu, hukuk fakültesini bitirdiğini söyledi. Bir iki aya kadar Cezayir'e gideceğim dedi. Kendisi Cezayirliymiş. Yani Cezayir'de yaşıyormuş. Cezayir'e gideceğim dedi. Ee, onunla tanıştık. Ticani talekatıyla alakalı, ile yani dedesiyle İlgili bir takım özel sohbetlerimiz oldu Güzel hoş bir sohbetimiz oldu kendisiyle Ve daha sonra onunla da helalleşerek ayrıldık Ziyaretlerimize, gündüzleri yaptığımız ziyaretlerimize maarif okullarını ziyaretle başladık Türkiye'nin orada açmış olduğu, kurmuş olduğu Maarif okullarını gittik ziyaret ettik. Maarif Okulları Erkek Lisesi Müdürü Yunus Yunus Badem Bey'le görüştük. Yine aynı şekilde Maarif Okulu'nda Hartum Okulları Kampüs Müdürü Tahaşen yine Türkiye Maarif Vakfı Sudan Ülke Direktörü Fahrettin Keskin Bey'lerle üçüyle birlikte burada görüştük. Okulda bizi gayet sıcak bir şekilde karşıladılar oturduk okulun faaliyetleri hakkında bizi bilgilendirdiler Sudan hakkında Sudan halka hakkında onlardan da bilgi almış olduk oradaki faaliyetler hakkında bilgi almış olduk e, tabi burada e, onur duyduk Türklerin orada bir okul açması ve Türklerin o okullar oradaki halka hizmet etmesi eğitimleri alanında yardımcı olması konusunda kendilerinden bu şekilde bilgi aldık daha sonra Yunus Emre Enstitüsü'ne geçtik Yunus Emre Enstitüsü Türkiye'nin farklı ülkelerde açmış olduğu Türkçe dil eğitimi vermek üzere açtığı bir enstitü bir okul öyle diyelim Yunus Emre Enstitüsü orada Sudanlı kardeşlerimizden Türkçe öğrenmek isteyenlere 3 aylık zaman dilimleri periyotlar aralığıyla böyle eğitim verdiklerini söylediler Yunus Emre Enstitüsü müdür vekili Fahri Yılmaz Bey ile tanıştık bizi enstitüde ağırladı ee, ikramda bulundu ve faaliyetleri hakkında bize bilgi verdi burada dedi en çok enstitümüze gelip Türkçe öğrenmek için bize müracaat edenler üniversitede okuyan gerek Sudanlı gerekse başka ülkelerden Sudan'a gelip de üniversitede okuyan gençler daha çok rağbet ediyorlar dedi Türkçe'yi öğrenmek için burada dedi 3 aylık zaman dilimleri de, e, eğitim veriyoruz Altı aylık bir zaman dilimi Türkçe eğitim alanlar temel Türkçe bilgisine sahip olmuş oluyorlar diyor, dedi. Bir yıl devam ederseler bu kursa bir yıl sonunda rahatlıkla Türkçe konuşabilecek düzeye geliyorlar dedi. Çok daha profesyonel bir şekilde e, Türkçe'yi bilmek isteyenler bir buçuk yıl gibi bir zaman bu kursa devam ettiklerinde profesyonel bir şekilde Türkçe konuşur hale geliyorlar dedi. Böyle bir hizmetimiz var burada dedi memnun olduk tabi böyle bir hizmetin olduğunu. Afrika'da e, bazı ülkelerde yine Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkiye tarafından açıldığını öğrendik. Oralarda da Türkçe'yi Türkçe dil kursları verildiğini öğrendik. Enstitünün şöyle bir çalışması da varmış. Burada dil kursuna katılan Sudanlılardan, öğrencilerden çok başarılı olanları Türkiye'ye gönderip burs veriyormuş ve Türkiye'de de Okumasını ve eğitim almasını sağlıyormuşlar böyle bir imkan da sağlıyormuşlar oradaki Sudanlı başarılı kardeşlerimize yine bu enstitünün şöyle bir faaliyeti çalışması var dedi Sudan'da malum e, sağlık koşulları yerinde olmadığından ekonomik koşullar yerinde olmadığından eğitim kırsal kesimde eğitim düzeyi düşük olduğundan anne ve bebek ölümleri çok yoğun oluyormuş yoğun bir şekilde görülüyormuş anne ve bebek ölümlerini azaltmak, asgariye indirmek mümkünse engellemek adına ne yapabiliriz? Düşüncesiyle bir proje ürettik ve bu şekilde bir çalışmayla anne annelere bir eğitim vermek adına ebeleri eğittik dedi. Sudanlı ebelere bir eğitim verdiklerini. Anne bebek Ölümlerini azaltmak adına alınabilecek tedbirler konusunda Sudanlıları bilgilendirmek üzere ebeleri eğittik ve bunun e, semeresini almaya başladık. Anne bebek ölümlerinde bir düşüş kaydedildi dedi. Bu da çok güzel bir başarı. Buna da memnun olduk. Böyle bir çalışma yapmış olduğunu da öğrendik Yunus Emre Enstitüsü'nün. Sonra enstitüye... Daha, daha öncesi enstitüyle irtibata geçmiştik. Biz demiştik ki konsolosluğumuzla irtibata geçmiştik. Biz bu dağıtacağımız gıda yardımlarının bir miktarını Türkiye Konsolosluğu'nun, Büyükelçiliğimizin belirlemiş olduğu fakir ailelere de dağıtalım istedik. Büyükelçiliğimiz Fakir aileleri belirlemiş O fakir ailelerinden zaten belirli Onların elinde listeleri varmış Fakir ailelerinden bizim dağıtmayı düşündüğümüz miktar Adedince kişiyi Yunus Emre Enstitüsü'ne davet etmişler Dağıtımı orada yapmak üzere Bizde bu Yunus Emre Enstitüsü'nde 150 Kadar aileye Gıda dağıtımı yaptık Emanetlerinizi teslim ettik İnşallah Allah kabul etsin Ve Yunus Emre Enstitüsü'ne ee, din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Dadaş de geldi Onunla tanışma fırsatımız oldu Diyanet tarafından atanmış Orada Din Hizmetleri Müşaviri olarak görev yapmakta olan Mustafa Dadaş Bey'le tanıştık Kendisinden çok memnun olduk ee, Çok mütevazi, hakikaten bilgili, kültürlü, e, tecrübeli, deneyimli bir insan olduğunu e, müşahede ettik Allah razı olsun İnşallah sözleştik bir dahaki Sudan ziyaretimizde onunla e, özel hasbihal edeceğiz oturacağız inşallah nasip olursa daha sonra orada dediğimiz gibi gıda dağıtımlarını yaptık sonra Türkiye ticari ateşemiz Göktuğ Bayrı Bey'i ziyaret ettik <gülüyor> ofisinde ondan Sudan'daki ekonomik durumla alakalı e, bizi bilgilendirdi Sudan'daki ekonomik durum Türklerin Sudan'a gittiğinde Nasıl ticaret yaptıkları hususunda Karşılaştıkları güçlükler Zorluklar Veya işte usulü, adabı bu ticaretin neler olduğu hususunda Gayet açık, net, güzel bir bilgi verdi bize Şunu öğrendik Sudan'a giden bir Türk girişimci Orada bir şeyleri satmak üzere bir e, iş yeri, bir e, mağaza açacaksa imalat değil de satış üzerine. Bir şey açacaksa e, Türkler kendi üzerine e, orada bir şey açması imkanı yok. Bunu mümkün olmadığını söyledi. Ancak Sudanlılarla birlikte e, hareket etmesi lazım. Bir Sudanlı'nın üzerine böyle bir iş yeri açılabildiğini. Ha, Sudanlı ile o Türk arasında kendi aralarında özel, resmi değil, özel bir anlaşma yapabileceklerini söyledi. Ama üretim yapılacaksa Sudan'da Üretim yapma hususunda Türklerin Sudanlılarla yine ortak olarak e, Resmi yoldan e, Bir Şirket açabileceğini Beyan etti Gümrük vergisi %18 Gümrük vergisi alındığını Sudan Hükümeti tarafından Beyan etti. Gümrükte bazı sıkıntılar Oluştuğunu yani buradan mal götüren Oradaki Sudanlı kardeşlerimiz orada İşleri açmış Türkiye'den ya da başka Ülkelerden mal götüren kardeşlerimizin gümlükteki mallarını almak hususunda sürelerin biraz uzun olduğu sıkıntıların olabildiği zaman zaman kanunların değişmesi neticesi problemler yaşanabildiğini öğrendik buradan da şunu anladık ki yani ülkede istikrarın tam oturmuş olmamasından dolayı ekonomik olarak da bazı sıkıntılar mevcut ticaret yapanlar içinde bu sıkıntılar mevcut önümüzdeki Kısa sürede bir iki aylık bir zaman dilimi içerisinde bir Türkiye-Sudan arasında bir anlaşma yapılmasını bekliyoruz. Çünkü yetkililer arasında bu konu görüşüldü, konuşuldu. Anlaşmaya varılma ihtimali kuvvetli dediler kendisi bize. Bu anlaşma eğer hukuku bulursa, hayata geçerse bu anlaşma neticesinde Türklere gümrük vergisinden muafiyet gelecekmiş. Yani yüzde gümrük vergisi Sudan. Almayacakmış. İnşallah böyle bir anlaşmada yapılırsa Türkler de oradaki ticaret hususunda daha e, rahat nefes almış olacaklar inşallah. Bu bilgileri aldık Göktuğ Bayrı Bey'den. Sonra orada e, bu gıdaların dağıtımı hususunda tanıştığımız Hasan Hüseyin kardeşimiz Hasan Hüseyin Ata kendisi Konyalı dil öğrenmek için kısa süreli dil öğrenmek için işte altı aylığına Dil öğrenmek niyetiyle Sudan'a gitmiş Arapça öğrenmek için Dil öğrenme kursunun yanında Bakmış ki e, Ben burada ticaret yapabilirim Diye düşünceye girmiş ve Ticarete atılmış Kendisi küçükbaş büyükbaş Hayvancılık yapıyor orada bir arazi Kiralamış orada mülkiyet yani dışarıdan Gelenin Sudan'dan mülkiyeti Tapuyu almak diye e, Bir şey söz konusu değil bunu öğrendik Yüzyıllığına kiralama Mevzu vahisi orada. Yani aslında mülkiyet gibi diyor. Yani burayı parasını ödüyoruz. Fakat tapusu bize verilip de burası senin mülkiyetin denilmiyor. Yüzyıllığına orayı kiralamış hükmünde öyle bir belge veriyor bize. Devlet dedi. Yüzyıllığına bir arazi kiralamış. Hem hayvancılık işiyle uğraşıyor. Küçükbaş büyükbaş hayvancılık. Hem susam ekimi. Tarım arazisi de kiralamış. Tarımla da uğraşıyor. Bir kısmında susam imalatı ekimi yapıyor. Bir kısmında seracılık yapıyor. Dört yıl gibi bir zamandır böyle bu işlere ticarete atılmış. Kendisinden orada keseceğimiz e, kurbanları kendisinden temin ettik. Aziz Allah cennet Kendisinden kurbanları temin ettik ve bu gıdaları da e, gıda dağıtımını da kendisi bize yardımcı oldu. Gıda paketlenmiş bir şekilde gıdaları bize teslim etti. Bu şekilde onları da dağıtımını yapmış olduk. Evet. Bu ziyaretimizde daha önceki ziyaretimizde de tanışmış olduğumuz ve bize tercümanlık yapan Minhaceddin isminde kardeşimiz yine tercümanlığımızı yaptı. Minhaceddin kendisi Tacikistanlı bir süre önce Tacikistan'dan eğitim görmek dini eğitim almak maksadı ile Tacikistan'dan ayrılmış bir süre gelmiş Türkiye'de kalmış 6 ay kadar Türkiye'de kalmış. Türkiye'de çalışmış. Bir iş bulup İstanbul'da çalışmış. Ve altı ay içerisinde zaten Tacikler, Tacikistanlılar az çok Türkçe biliyorlar dedi. Altı ay içerisinde biraz daha geliştirdim bu Türkçemi. Ee, burada öğrendim dedi. Yani bize tercümanlık yapan kardeşimiz Türkiye'de kaldığı altı ay zarfında Türkçesini geliştirmiş. Bu şekilde bu Türkçesiyle bize tercümanlık yapmış oldu Sudan'da. Daha sonra Türkiye'den e, Sudan'a geldiğini beyan etti. Sudan'da Orada üniversiteye kayıt olduğunu Arap Dili Edebiyatı bölümünü okuduğunu Bu sene mezun olmuş diplomasını gösterdi bize Yeni mezun oldum diplomamı aldım dedi Şimdi yüksek lisansa başlıyorum dedi Allah muvaffak eylesin dedik Başarılarının devamını diledik Bu kardeşimizde ayrı bir hikayesi vardı Daha önceki sohbetimizde de anlatmıştık ama Kısa olarak dile getirmek istiyorum Tacikistan maalesef Müslümanlara karşı pek Müslüman yaşantıya sıcak bakmayan bir ülke olduğunu beyan etti. Mesela dedi ben şu sakallı halimle Tacikistan'da gezemem dedi. Bana baskı yaparlar. Devlet, polis baskı yapar sakalını kester. Yani Müslümanın böyle uzun sakallı dolaşmasına müsaade edilmiyor orada dedi. Ee, anne babası Tacikistan'daymış. Bir iki kardeşi Türkiye'de İstanbul'da çalışıyormuş anne babasını uzun yıllardır göremediğini söyledi. Tacikistan'a gitmesinin mümkün olmadığını. Eğer Tacikistan'a gidersem şayet Sudan'a gelmiş olmamdan dolayı, dini eğitim almış olmamdan dolayı e, girişte hemen beni hava limanında tutuklarlar, hapse atarlar. Çünkü Tacikistan'da böyle bir uygulama var dedi. Buna üzüldük tabii. Anne babasını göreme içine peki dedik ne olacak senin bu halin e, bilemiyoruz Allah bilir diyor dedi yani belki de artık sudan da kalacağım burada dedi ömrümü burada tamamlayacağım dedi yani Tacikistan'a gitmem mümkün değil şu an itibariyle Tacikistan'ın yönetimi konusunda gidersem tutuklanıp hapse atılırım dedi bunun da böyle bir hikayesi var yine bu ziyaretlerimizi koordine eden özellikle Türkiye tarafından yaptığımız ziyaretleri koordine eden Ejder Polat kardeşimiz daha önceki Sudan ziyaretimizde tanışmış olduğum kısa sürede Arapça e, dil eğitimi almış olduğum Ejder Polat kardeşimizde yine o da e, Afrika Üniversitesi'nde aynı zamanda hem öğrenci hem bir e, okumak üzere, dil öğrenmek üzere Sudan'a giden e, kardeşlerimize orada barınacakları bir yer temin etmiş. E, onlarla ilgilenmekte. Aynı zamanda Oradaki STK'ların dönem genel sekreterliğini yapmakta olduğunu beyan etti. Yine aynı zamanda kendisi yeminli tercüman ve aynı zamanda danışmanlık hizmetleri yürüttüğünü de beyan etti. Yani çok aktif bir kardeşimiz, çok yoğun bir kardeşimiz. Bu ziyaretimizde kendisiyle çok sık bir araya gelme imkanımız olmadı ama aktifliğinden dolayı. Fakat bizim e, Türkiye cephesiyle olan ziyaretlerimiz konusunda bizim e, planlamamızı koordinasyonunu bu kardeşimiz yapmış oldu bu, bu konuda bize yardımcı olmuş oldu Allah razı olsun kendisinden. Daha önceki ziyaretimizde tanışmış olduğumuz gıda dağıtımını yaparken tanışmış olduğumuz yine üniversitede coğrafya ve İslami ilimler e, konusunda ders veren profesör Doktor Ahmet İbrahim ile tekrar görüşme konuşma şansımız oldu. Onunla da bir hasbihal ettik Sohbet ettik Tabii bu arada bu tanıştığımız kardeşlerimizi Türkiye'mize de davet ettik Türkiye'mize gelmelerini söyledik Ziyaretlerimiz böyle çok güzel Olumlu bir şekilde geçti Dolu dolu geçti Şimdi bu tanıştığımız kişileri Anlattıktan sonra oradaki Ahval hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum Ülke ekonomik yönden Sıkıntılı Yani ülke Hükümet yani devlet maddi anlamda kuvvetli olmadığı için tabii birçok halkının ihtiyaçlarını karşılamakta sıkıntı çekiyor. Hatta biz gitmezden önce birkaç ay öncesi UN'da kriz oluşmuş. E, oradaki halk anlattılar. Ekmek ekmek kuyrukları saatlerce ekmek kuyruğu bekledik dediler. Un krizi oluştu dediler. Bizim daha önceki gittiğimiz ziyaretimizin olduğu dönemde e, malum biliyorsunuz mazot, benzin bulunmuyordu. Öyle bir kriz vardı. Şu an piyasada benzin mevcut lakin mazot yine sıkıntılı. Mazotlu arabaların mazot alabilmeleri için e, karne dağıtmışlar. Karneyle ancak tulumba deniliyor da benzin istasyonlarına. Karneyle ancak kişi Arabasıyla gittiği zaman, karneyi ibraz ettiği zaman, gösterdiği zaman işte onun kilometresine bakarak o mazotu e, gerçekten o yaptığı kilometreyle harcadığına kani olduktan sonra yani bir inceleme araştırmayla sıkı tutuyorlar işi yani. O şekilde ancak mazot veriyorlar. Mazotta yine kriz devam ediyor. E, Sudan, tabi Ambargo uygulanmış bir ülke. Özellikle Amerika tarafından da Ambargo'ya tabi tutulmuş. Mısır'daki bu olaylar neticesinde Müslümanların hicret etmek zorunda kalan Müslümanlara kucak açtığı için Sudan, kabul ettiği için ve Sisi Mısır'da yönetimi ele geçirdiğinde Sudan'dan bu Sudan'a giden Sudan'a giden Mısırlıları geri istediğinde Sudan teslim etmemiş. Dolayısıyla aralarında bir bu manada sıkıntı oluşmuş. Çünkü teslim etmiş olsa ya hapse atacaklar ya işte idam edecekler bir şekilde Bu şekilde onun için Sudan bunlara sahip çıkmış Yani teslim etmemiş Bundan dolayı bir takım yaptırımlar uygulanmakta Bölgede gördüğümüz Suudi Arabistan'la da pek öyle Sıcak bir ilişki olmadığını gördük Malum Suudi Arabistan'la bizim de pek sıcak bir ilişkimiz yok Tabi bunun sebebi Başındaki yöneticiler Gerek Mısır olsun Gerek Suudi Arabistan olsun Yöneticilerle farklı bir düşünceleri Farklı zihniyetleri Farklı yerlere e, Temayüller olduğu için o ülke yöneticilerinin maalesef böyle e, Müslüman halkı kucaklayıcı bir e, faaliyetleri olmuyor maalesef maalesef bunu üzerek söylüyoruz orada sohbet ettiğimizde şeyhlerden birine şunu sordum dedim ki siz 1956 senesine kadar İngiltere'nin sömürüsü altında kaldınız 1956 senesinde İngiltere buradan çıktı bağımsızlığınızı kazandınız Peki dedim şu an görmekteyim ki Sudan dünya üzerindeki İslam ülkelerinin arasında İslam'ın şeriatı zahiri manada olsun şeriatı en korumuş olan ya da diğer bir tabirle en az bozulmaya uğramış olan bir ülke olarak görüyorum Sudan'a dedim. Evet plastik etti kendileri de doğru dedi aynen biz İslami açıdan en az bozulmaya uğramış bir Müslüman ülkeyiz dedi. Peki dedim 1956'da bu İngilizler buradan çekilmelerine rağmen bu İngilizler nasıl oldu da sizi bozamadılar? Yani dini dini bozmaya yönelik faaliyetlerde muhakkak bulunmuşlardır. Nasıl oldu da bunda muvaffak olamadılar, başaramadılar dedim. O zaman şeyhin bana söylediği söz bana çok manidar geldi. Biz dedi Sudan halkı olarak tasavvuf ehliyiz dedi. Ehli sünnetiz ve tasavvuf ehliyiz. Evet, şeyhe sorduğumda 1956 senesine kadar sömürge olarak bulunduğunuzdan İngilizler 56 senesinde buradan çıktığı halde nasıl oldu da sizi bu sudan halkını e, bozamamış? İslam'ın yaşandığı bir ülke ve dünya üzerindeki İslam ülkeleri arasına baktığımızda en az bozulmaya uğramış bir ülke olarak Görüyoruz bu Sudan'ı. Bunun hikmeti nedir diye sorduğumda şey bana şöyle söyledi. Manidar geldi bana söylediği sözler. Bunun üzerine de çok derin tefekkür etmek lazım. Sizin tefekkürlerinize bırakıyorum bunu. Dedi ki biz tasavvuf ehliyiz. Halk olarak. Sudan'da birçok tarikat faaliyet sürdürmekte. En e, önemleri Şazeli'ye, Semmaniye ve Ticani'ye tarikatı. Bu üç tarikat burada çok daha kuvvetli faaliyetlerini sürdürmektedir dedi. Bu tarikat şeyhleri halkı hep insanlar da halk, halk da çoğunlukla tarikat mensubu olduklarından işte bundan dolayı biz itikatlarımızı, imanlarımızı koruyabildik dedi. İngiliz bize bu manada bu konuda zarar veremedi dedi. Yani tarikat ehli olmamız hasebiyle tarikat adabı ile insanlar eğitim gördüğünden ee, bu ahlak üzere ahlaklandığından bizi bizde bir erozyon bu manada erozyon yapamadılar bozulmaya maruz bırakamadılar bundan dolayı biz bozulmadık dedi evet bunu hakikaten çok düşünmek lazım tefekkür etmek lazım yine burada Sudan Sudan Afrika'nın kalbi konumundadır dedi. Öyle bir beyanatı da oldu. Sudan dedi Afrika'nın kalbi konumundadır. Yani Sudan'da olan bir hareket Müslüman camiada olan bir hareket Afrika'ya yayılır. Hayat bulur. Dedi. Bu da manidar geldi tabi bu sözü de. Şeyh'le konuşmamızda şunu dile getirdi. Siz dedi orada müritlerine de yapmış olduğu konuşmada bizi tanıtırken şöyle tanıttı. Osmanlı'nın ilk Paytat şehri Bursa'dan gelen kardeşlerimiz diye tanıttı bizi. Ve dedi ki biz size çok dua ediyoruz. Türkler bir olsun, birlik olsun, eski zamandaki gibi, Osmanlı'daki gibi tekrar bir olun, birlik olun kuvvet bulun ve bu İslam'ın sancaktarlığını tekrar ayağa kaldırın. Ki dünya üzerindeki tüm Müslümanlar tüm Müslüman, dünya üzerindeki Müslümanlar da e, sizin sancaktarlığınızda hayat bulsun. Bu zulümlerden, bu sıkıntılardan kurtulsun. Ümmet ee, birlik, beraberlik içerisinde olsun dedi. Bu temennilerini dile getirdi. Bu dualarda bulundu. Biz de bu dualara amin dedik. İnşallah umduğunuz gibi Allahu Teala bunları nasip eder. Bu Türk halkına, Türk milletine bu uyanmayı nasip eder. Bir olmayı, birlik olmayı, bu ayrılığı gayrılığı bırakıp tekrar aslına dönmeyin. Müslüman olduğunu bilip Müslümanlığın ötesinde Hakiki bir mümin olmanın gereklerini bilerek, öğrenerek, yaşayarak o birlikteliği sağlamasını inşallah Cenab-ı Allah bizlere nasip eder ki bizler de buna gayret etmeliyiz tabii. Gayret olacak ki Allahu Teala da bize nasip eylesin. Buna nasip eder diye biz de dua ettik. Şeyh de bize bu manada duada bulundu. Buradan gördüğümüz şu ki hakikaten Sudan'daki kardeşlerimiz içerisinde de başka dünyanın diğer yerlerinde bulunan Müslüman kardeşlerimizde olan beklenti Sudan'daki kardeşlerimizde çok daha kuvvetli. Yani Türklerin tekrar bir kuvvet bulup yani o Osmanlı ruhunu canlandırıp tüm dünya üzerindeki Müslümanlara sahip çıkmasını bekliyorlar. İnşallah, inşallah bu olur. Yani bunu samimiyetle, büyük bir aşkla, şevkle cani gönülden isteyerek söylüyorlar bunu gözlerinden gördük müşahede ettik İnşallah Allah bize bunu nasip eder burada o zaman işte bize düşen de bu birlikteliği sağlayacak bu ümmeti, ümmeti Muhammed olma şuurunu açığa çıkarabilmek için bütün burada yapmış olduğumuz biz kendi payımıza karınca misali şu dergahımızda şu derneğimizde yapmış olduğumuz sohbetlerin asıl amacı zaten bu yani ümmeti Muhammed bilincini, şuurunu açığa çıkarmak. Bu birlikteliği sağlayabilmek. Bizim gibi tabii ki birçok e, bu yolda gerçekten samimi olan Türkiye'mizde birçok e, şey bulunmakta. E, dernekler, kuruluşlar, alim zatlar, e, din, din, yetkilileri vesaire bulunmakta tabii ki. Bunlar inşallah bir birliktelik sağlanıp da şu ümmeti Muhammed olma şuurunu gerek halk olarak, gerek kurum kuruluşlar olarak, gerek devlet olarak, devlet yöneticilerimiz olarak inşallah bu şuur, bu bilinç içerisinde hareket ederek bu kuvvetimizi tekrar buluruz. Tekrar kazanırız ve bizden medet uman, bizden yardım bekleyen bu ümmeti Muhammed'e dünya üzerindeki bu Müslüman din kardeşlerimize seslerine kulak veririz inşallah. Onların sıkıntılarını gideririz, yardımlarına koşarız inşallah. Allah bunu nasip eylesin Türk milletine inşallah bu birlikteliği, bu beraberliği. Evet, seyahatimizi bu şekilde yapmış olduğumuz ziyaretlerle dolu dolu bir şekilde tamamladık ve Türkiye'mize döndük. Burada da sizinle bu ziyaretten yapmış olduğumuz gözlemleri etkinliklerimizi dile getirdik bu sohbetleri böyle kayda alıyoruz inşallah yayınlıyoruz youtube ortamında bunu dinleyen kardeşlerimizde de bir nebze olsun işte şu hakikati anlamalarını sağlayabilmek adına yani Ümmeti Muhammed adına hizmet etmek Ümmeti Muhammed şuurunu taşımak, yaşamak canlandırmak adına belki bir faydamız olur mu düşüncesiyle, gayesiyle bu sohbetleri de böyle kayda olup alıp yayınlamış oluyoruz. İnşallah Cenabı Allah bunu nasip eyler. Bu şuuru, bu bilinci hepimize nasip eylemesini niyaz ediyoruz. Sudan'a gitmezden önce, hareket etmezden önce birkaç gün öncesi öğrendik ki yine Sudanlı doktor Fatih Ali Ali Hasane'in Türkiye'ye, İstanbul'a getirilmiş tedavisi için İstanbul'da tedavi edilmekteymiş bir hastanede Bunu öğrendiğimizde İstanbul'a gittik Mehmet kardeşimizle birlikte Kendisini İstanbul'da hastane odasında ziyaret ettik Daha önceki ziyaretimizde Doktor Fatih Ali Hasaneyn Bizi Sudan'daki evine davet etmişti Yine o zaman da rahatsız olmasına rağmen Davette bulunmuştu İştirak etmiştik davetine bir akşam Çok güzel sohbet etmiştik kendisiyle Kendisi Kendi ümmetin birliği adına bu davayı dava edilmiş bir zat. 72 yaşında. Şu an bazı sağlık sorunları var. Allah şifa ihsan eylesin inşallah. Özellikle e, Balkanlardaki Müslümanların birliği adına faaliyette bulunmuş, gayret sarf etmiş. Birçok kitap yazmış. Aliye Begović ile çok yakın samimiyeti, dostluğu olan bir doktor. Bu doktor Fatih Ali Hasen'in. Hatta Bosnalı Müslümanlara ee, o dönemde Bosna'nın e, mücadelesinde o Müslümanların mücadelesinde e, her açıdan yardımda bulunmuş yardım ulaştırmış ee, Ali Ezebbegovic'in hapiste bulunduğu dönemde onu yalnız bırakmamış, ona destek olmuş yine Türkiye'ye de sık ziyaretlerde bulunmuş 1970'li yıllardan bu yana e, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ...la tanışan, bir dostluğu olan iyi bir ilişkisi olan bir doktor. Türkiye'nin siyaseti konusunda Türkiye siyaseti, ekonomisi konusunda oldukça bilgiler, bilgi sahibi. Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanımızı çok seviyor. Muvaffak olması, başarılı olması için çok hayır duada bulunuyor. Ümmetin birliği mevzusuna o da çok e, ehemmiyet veriyor. Hatta şöyle bir söz de söyledi çok manidar buldum o zaman onun söylemiş olduğu sözü ümmetin birliği adına mücadele etmek farzı kifaya değil artık farzı ayındır dedi bu ümmeti cem etmek birleştirmek bir olmasını sağlamak adına yapılacak mücadele farzı kifaya değil farzı ayındır yani her müslüman ümmetin birliği için eline gelen ne ise elinden geleni yapmalıdır dedi hakikaten çok güzel bir söz olarak buldum bu sözünü yani manidar bir söz olarak buldum kendisini hastanede ziyaret ettik Allah razı olsun orada güler yüzüyle karşıladı hasbihal ettik sohbet ettik hastane buraya hastane ziyaretimizde yine bizim bu Sudan'daki bütün organizasyonumuzu planını programını yapan bize yardımcı olan Sudan Kadın Kolları İslami Hareket Örgütlenmesi Başkanı Manal Hanım da Türkiye'de bulunmaktaydı kendisini İstanbul'da onu da görmüş olduk ee, yine mana Hanım'la birlikte e, Türkiye Sudan Dostluk Derneği Başkanı Eymen Beyefendi ile de İstanbul'da görüştük onları Bursa'mıza davet ettik bizi kırmadılar sağolsunlar çıktılar Bursa'ya geldiler Bursa'da bir gece iki gündüz misafir ettik Bursa'mızı gezdirdik Bursa'dayken onlarla da hasbihal etmek uzun uzun konuşma fırsatımız oldu daha sonra onları İstanbul'a tekrar kaldıkları yere e, götürmüş, götürdük, yerlerine bıraktık. E, bu da Sudan'a gitmezden önce birkaç gün önce yapmış olduğumuz faaliyetimizdi. Evet bütün bu faaliyetlerimizi bu sohbetimizde dile getirmiş olduk inşallah. Allah nasip ederse niyetimiz Sudan'a yapacağımız periyodik aralıklarla bu ziyaretlerimizi devam ettirmek istiyoruz. Her gittiğimizde artık bilemiyorum ne kadar zaman aralıklarıyla gideriz. Belki 4 ayda 5 ayda bir Sudan'a gitmek niyeti içerisindeyiz. Her gittiğimizde buradan çevremizdeki kardeşlerimiz Allah razı olsun oradaki Sudanlı kardeşlerimize ulaştırmak üzere ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırmak üzere emanetlerini teslim ed ediyorlar. Biz de o emanetleri götürüp orada işte gerek kurban keserek kurban kesilmesini istenenler isteyen kardeşlerimize kurban keserek Diğer şekilde e, emanetlerini verenleri para olarak götürdüğümüz paraları oradan gıda temini yaparak gıda alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmış oluyoruz. İnşallah bu hizmetimizi bundan sonra da devam ettirmek niyeti gayesi içerisindeyiz. Allah-u Teala bize nasip ettiği sürece. Sudan'a da işte bahsettik dedik özel bir muhabbetimiz var ilgimiz var. Sudanlı kardeşlerimizle çok e, sıcak bir dostluğumuz oluştu Onlar diyorlar ki burayı kendi vatanınız gibi görün Ben zaten öyle dedim Yani ben evden çıkarken hanımıma söyledim Ben vatanıma gidiyorum evet. Vatanımdaki kardeşlerimi ziyarete gidiyorum Diye kelime kullandım dedim Gülüştüler <gülüyor> memnun oldular Evet ben orayı bir nevi kendi e, ikinci bir vatanım gibi atlediyorum İnşallah Sudan'ı Çünkü Sudanlara karşı bir muhabbetim var Oradaki kardeşlerimizdeki o mütevaziliği O hoşgörü O anlayış O ince ruhlu O sakinlik Çok hoş gerçekten Bunları görebiliyorsunuz konuştuğunuz insanlarda Bunun dışında Mütevazilik dedim Yani Mevki, makam, mertebeleri Ne olursa olsun Son derece mütevazi olduklarını gördüm Bakın bakanla tanıştık müsteşarla tanıştık bakan yardımcısıyla tanıştık bir generalle tanıştık generalle oturup sohbet etme imkanımız oldu ve hepsi Türkiye'den gelmemiz hasebiyle bizi çok hoş çok sıcak karşıladılar çok mütevazi bir şekilde bizimle hasbihal ettiler yani onların o halleri gerçekten beni etkiledi makam mevkini olursa olsun sonuçta insan olarak Müslüman mümin kardeş olarak Böyle çok sıcak bir ilişki içerisinde Bizimle sohbet muhabbet ettiler En son sohbetimizin sonunda şunu söylemek istiyorum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifiyle e, Sohbetimizi tamamlayalım inşallah İman etmedikçe Cennete giremezsiniz Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız buyurmakta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. İşte bu hadisi şerifi Çok derin tefekkür etmemiz lazım cennete girmenin esası iman etmek ama iman etmenin kamil iman etmenin esası ise ne diyor Resulullah Efendimiz birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız. birbirinizi sevmedikçeden kasıt ne işte müminin birbirini sevmesi biz mümin olarak birbirimizi nasıl sevmeliyiz ki imanımız ancak o zaman kamil olsun ancak o kamil olan imanla o zaman biz cennete girebiliriz bunun üzerine çok derin tefekkür etmek lazım. Birbirimizi sevmek hususunda biz maalesef üzülerek söylüyorum. Türk milleti genel manada e, çok erozyona uğradık. Çok erozyona uğradık. Birbirimizi sevme hususunda öğrenmemiz gereken, tekrar azmedip e, öğrenmemiz gereken, yaşamamız gereken çok şeylerimiz var. Bakın bütün dünya üzerindeki Müslümanlar bizden medet ummakta. Yani bu Osmanlı ruhunun tekrar canlanmasını istemekte, dua etmekte. İyi de e, bunun için biz ne yapıyoruz acaba Türk milleti olarak? Her fert üzerine düşen görevi yerine getirmesi lazım. Biz şöyle kendi kendimizi bir sorgulayıp, imanımızı bir tartıp, kendi kendimizi sorgulayıp yapılması gereken neyse işte tekrar... E, İmanımızı kuvvetlendirecek düzeyde dinimize dönmemiz lazım. Dinimizi yaşamamız lazım. Ve bizden yardım isteyen medet uman kardeşlerimize de el uzatmamız lazım. Diyorum Allah inşallah buna bizleri muvaffak eylesin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar. Allahummagfir li veli valideye vel mu'minina vel mu'minati el ahya'i minkum al ammat. Allahumma salli ala sayidina Muhammedin al fatihi lima uliq vel lima sabaqa nasirul haqq bil hakkı velhadi hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi hakka qadrihi ve miktarihil azim. Subhanellezi yarani subhanellezi mekani ya lemu mekani. Subhanellezi yarani. Essalatu ves selamu aleyke ya Rasulullah. Ee, Selatü ve selamü alaikü ya habib ve selamü alaikü ya syyid al-avvelin ve aleyna ejmain. Subhana Rabbi Rabbi il-izte ve salamun Rabbi amin